Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Programımıza İstanbul'dan Sevda Cömert'in kampanyasıyla başlıyoruz. Küçük yılda bulunan Karayolları arazisinin Tokiye devrine ilişkin başlatılan kampanyaları daha önce size aktarmıştık. Bu işlemin resmiyete dökülmesinin ise tarihi yaklaştı. O tarih 20 Mayıs. İstanbul Maltepe ilçesi Küçükyalı semtinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 123 dönüm yeşil alan 2012 yılında özelleştirme kapsamına alınmış ve kısmen Toki'ye devri yapılmıştır. Ve eğer acele etmezsek bu yeşil alana 3.000 konut yapılacak. 20 Mayıs son tarih. Zaten hali hazırda tek yeşil alanı olarak kalan yer olan buraya da betonların dikilecek olması, acaba 3-5 yıl sonra İstanbul'da gölgesinde oturabileceğimiz bir ağaç bulabilecek miyiz sorularını da beraberinde getiriyor. Biz Küçükyalı semtinin sakinleri olarak, Nüfusunun %60'ının emekli ve yaşlılardan oluşan bu şirin ve sakin mahallede bu alanın yeşil alan kalmasını ve insanların aileleriyle çocuklarıyla vakit geçirebileceği park ve spor kompleksi olmasını istiyoruz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin ve artık betonlaşmaya bir dur diyelim yoksa İstanbul ve bizim için çok geç olacak diyor Cömert bu kampanyasında. Canberk Aytekin'in kampanyasına kulak veriyoruz. Şimdi de geçtiğimiz hafta Bursa'da iki çocuğu sokak ortasını döven genç çok tepki almıştı. Canberk Aytekin'in de bu konuya dikkat çekiyor. Bursa Eğitim Mahallesi'nde gerçekleşen utanç verici olayda yaşları oldukça küçük olan iki çocuğun acımasızca darp edilişini gördük. Özellikle sokakta feryat eden ve neredeyse öldüresiye darp edilen çocuklara kimsenin müdahale etmemesi daha da utanç veriyor. Olayın çocuklara darp eden kişiler tarafından amatör bir şekilde videoya alındığı da açıkça görülüyor. Tek istediğimiz halkımızın bu görüntüler karşısında fevri davranmadan bu vicdansız kişileri gördükleri anda emniyet güçlerine haber vermelerini istiyoruz, diyor Aytekin. Malatya'dan Selamitan'ın kampanyasında sıra şimdi de KPSS sınavlarının ayrı tarihte yapılmasını talep ediyor kendisi. Bildiğiniz gibi KPSS eğitim bilimleri ve genel yetenek, genel kültür sınava aynı gün yapılmakta. Sabah birinden çıkıp öğleden sonra diğer sınava girilmekte. İkinci sınavın kaderi biraz da ilk sınavdan çıktıktan sonra psikoloji, Belirleyecek az da olsa. X sınavın stresi daha geçmeden ikinci bir sınava hele ki eğitim bilimleri gibi bir sınava girmek kişide ayrı bir stres oluşturacak. YGS ve LYS'nin birbirinden ayrılması nasıl ki öğrencinin yükünü hafiflettiyse bu sistemde biz memur adaylarının yükünü hafifletecektir. Üzerine bir de alan sınavı var tabi bunun. Dolayısıyla derslere çalışmak ayrı bir stres. Yetkililerden ricamız bu sınavları birbirinden ayırmaları ve hiç değilse Aralarında bir iki ay gibi bir sürenin konulmasını rica ediyoruz. Lütfen bu talebimiz size onaylamalarını sabırla bekliyoruz diyor Tan kampanyasında. Isparta'dan Artun Türkmen'e bölgelerine yeni yapılan baz istasyonuna karşı başlatmış olduğu kampanyada kulak veriyoruz. Isparta'nın Batıkent mahallesinde kurulan baz istasyonundan etkilenmek istemiyoruz. Birçok ev ve insanın bulunduğu bir bölgede baz istasyonunun zararlı etkilerinden etkilenmek istemiyorsanız lütfen imza verin diyor Türkmen. Herkesi yetkililere seslerini ulaştırmaya yardım etmeye çağırmış baz istasyonlarına karşı başlatılan kampanyalardan bir başkası. Siirt Bevar Tektaş'ın kampanyasında yeni yapılacak olan Siirt Şehir Meydanı hakkında yeni yapılan Siirt Şehir Meydanı'nın ismi aranmakta. Bizler de Diyarbakır'da öldürülen baro başkanı Avukat Tahir Elçin'in adını yeni yapılan şehir meydanında yaşatmak istiyoruz. Bunun için desteklerinizi bekliyoruz diyor Bevar Tektaş. Sırada başarıya ulaşmış bir kampanya var. Korku romanlarının efsane yazarı Stephen King'in Türkiye'deki fanları geçtiğimiz aylarda bir kampanya başlatmıştı. King'in kitaplarının ciltli olarak yayınlanmasını talep ediyorlardı ve yazarların kitaplarını basan altın kitaplardan bu isteklerine kulak vermelerini talep ediyorlardı. Geçtiğimiz günlerde kampanyalarında yaptıkları güncelleme ile isteklerinin gerçekleştiğini duyurdular. Hayallerimiz gerçek oldu sevgili Sadık Okuyucu. Altın Kitaplar sesimizi duydu ve bugün sosyal medya hesaplarından ciltli bir Stephen King kitabının basılacağını duyurdu. Üstelik bu kitap okuyucular tarafından seçilecek. İmza kampanyasına destek veren, paylaşan, bizimle mücadele veren 103 kişiye ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak da istediğimizi geri çevirmeyen Altın Kitaplar yayın evine çok teşekkür ediyoruz diyor kampanyacılık. Mutluklarını herkesle paylaşmışlar. İstanbul'dan Levent Özkan'ın kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de çölyak hastalığı çok ciddi bir hastalıktır diyor kendisi. Hastalar için de diyet önemlidir ama yedikleri yiyeceklerin güvenliği, kullandıkları ilaçların güvenilirliği firmanın söylemlerine ve insafına bırakılıyor. Devlet burada vatandaşını yani çölyak hastasını koruma altına almalı. En azından firmalardan tahlil ve resmi yazılar almalı. Bunların kendisinin internet sitesi üzerinden yayınlamalı. Bu güvenilir olur. Aksi takdirde firmalar dün gluten yok dediğine bugün var diyor ve insanlar mağdur oluyor. Diyet bozulursa her şey başa dönüyor ve çok ciddi hastalıklara yol açıyor diyor Özkan ve herkesi kampanyasına desteğe çağırmış. Ve son olarak Kanada'ya uzanıyoruz programımızda. Sarah Callis Gilbert Change.org üzerinde başlattığı kampanyasında Kitsilano sahil güvenlik merkezinin kapatılmasına eleştiriyordu kendisi. Gilbert bu merkezin denizde mahsur kalan gemi ya da balıkçılara yardım etmekten çok daha fazla işler yaptığını belirtiyor. Birçok kez ölümle sonuçlanabilecek deniz kazalarında bu merkezden yapılan yardımla insanların kurtarıldığını belirtiyor Gilbert. Ancak Kanada hükümetinin merkezi kararı kapatma kararı aldığını ve bu durumun bölgede yaşayan halkın hayatını tehdit ettiğini belirtiyor kendisi ve merkezin yeniden faaliyete geçirmesine talep ediyor. Merkezin kapatılarak 700 bin dolar kar elde edildiğini belirten Gilbert ancak hiçbir şey insan hayatından önemli olamaz diyor. Kısa sürede 10 bin kişinin imzalarıyla desteklediği kampanya geçtiğimiz günlerde başarıya ulaşmış. Yetkililer 1 Mayıs itibariyle merkezi yeniden hizmete açmış. Ne güzel. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Kanada'dan derlediğimiz vatandaş hareketlerinin haberlerine ilettik. Yine siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz Herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. İmza kampanyanızı başlatırken talebinizin net olması, muhatabınızın yani karar vericinin kim olduğu ve kampanyanıza dair ikna edici bir metni yazmanız, kullanmanız insanların anlayacağı bir dille son derece önemli. Yine muhatabınızın Twitter handle'ını ve e-mail'ini de kampanyanıza işlerseniz muhatapta kampanyanız büyüdükçe Sizden haberdar olacaktır. Böyle başlattığınız kampanyalar büyüdükleri takdirde programımıza da konuk olarak daha fazla destekçi toplayabilir. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.